Aynen. Episodtuğu ya hepiniz hoş geldiniz. Buradan ilk takipçimiz Nazlı'nın İsa'ya... <gülüyor> Isanya. <Yine>. Günde <gülüyor> bir selam çok bakıştı. Çünkü aslında böyle bir insan yok ve onun bot olduğunu hepimiz biliyoruz ama kendimizi itikaf edip hala followlamamış. Evet. Nadir denen bir şurası da hala fal olamamış kanalımızı. Bundan teşekkür ediyoruz. Elham bugün arkadaşlar. Bir... <gülüyor> Falavurumuz değil yani. Neyse. Bugün bugün arkadaşlar bir şey girelim dedik. Şu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 yani Barbaros'un Barbaros hocalarını yapmış, yapmış. Barbaros Spor'un bir hoca yanımızda. O hoca, hoş geldin! <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> hocam <gülüyor> hocam <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> evet, hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz hocam. Ee, i̇lk yayınınızı dinledim, çok beğendim. Gerçekten dedim ki bu insanlar ee, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Çok bu derin kadar. bir yol. Ama sizin gibi bir şahsiyetin, yani koskoca Barbaros'un hocası bizi dinlemiş. Tabii ki de. Burada bir titrem.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 İzlemiş. Ki, evet, yani evet. İnanılmaz Onları yani. biz zaten şey yaptık internet olmayanlara USB ile. <gülüyor> Evlerine gidip bizzat hatta <gülüyor> yükledim bazı kişiyi. böyle daha ne kadar boş yapabiliriz. Gider bu. Bir 45 dakikamız var. Var bence öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar o yüzden önce bir biten transferlerden girelim hocam. Biten ha bu, bu arada. Ha %100 yüz, şey, yüz olmuş bitmiş. Ha biten evet. Alakalı. Aynen. Official. Yalnız burada şöyle bir yol izleyelim dedik. Burada karşımızda e, tıynet yoksunu, Gökçe hanım. <gülüyor> <gülüyor> Gökçe hanım var. Bu hayat ikinci bölümden Gökçe hanım dedikten sonra sen artık A, bitti. Bitti yani. Bitti yani. Evet. Zaten biliyorsun milyonlar dinlediği için artık senin adın Gökçe hanım. Gökçe hanım bitti. evet. E, i̇şte Gökçe hanım aslında çok piyasayı takip etmiyor. mu <gülüyor> O ne demek ya? Futbol bilmiyor. Yok <gülüyor> e, futbolu gayet iyi biliyor ama transfer piyasasında çok hakim değil. Evet, Bizde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 Hatta istikbal İstikbal Mobilya'dan da özür dileme <gülüyor> lazım. Balatlı ile <gülüyor> anılmak isteyebilirsin ama emin değilim. Bu kadar çok İstikbal Mobilya dedik ki herhalde paralar yattı İstikbal Mobilya'dan dedi. Var Mobilya diye. bize iki koltuk alırsa da bu arada <gülüyor> seviniriz. <gülüyor> Çünkü çok zor şartlarda <gülüyor> podcast çekiyorduk. Şimdi bu kayseri spor e, işte FM'de daha demin bahsettiğimiz gibi uurdan hocam e, bütün önüne gelen bedava transferlere dalmış bu takım. Laps diye atlamış. Yani teknik direktörü, menajeri kim bilmiyorum. Hiç fikrim yok ama yani baktığın zaman adamlar her ülkeden adam almışlar. İşte Fransızı var, Ganalısı var. Bayrağını şu an göremediğim Aymen Abendanor diye bir adam bile var. Yani bu takım... Tunus mu o ne o? Tunus, Tunus bayrağı olabilir o bilmiyorum. Tamam değil göremiyorum çok Nerede ya? şey. Şu bayrağı tam şu.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 Ee, çok iyi tanıdığımız, çok sevdiğimiz, Aha. yakından öpüp kokladığımız bir insan. Ya yani ne yani bilmiyorum. Demek hikmet, <gülüyor> evet. hikmet Hoca olabilir. Bir baksana Hikmet Karaman. Evet Hikmet Hoca. Olabilir. Hikmet Karaman mı? Evet. Hikmet, Aa, Karaman. hikmet Karaman. Ya, hikmet, Karaman. <gülüyor> hikmet Karaman olduğu zaten belli. 30 tane transfer. <gülüyor> yaptı. 4. hafta kovulacak takım hocası yani. Tam çok net yani şu anda şu kaldı. Hikmet Karaman'ın şey değil mi bu? Ritüeli böyle. Yani girdiği takımda 30 tane Hı. adam alıp. Bir dakika beraber. sen şimdi Hikmet Karaman ne demek Kavgaçı. <gülüyor> Kavgacı. Hikmet Karaman'ın şeyi... Ee... Geyik yaptık gerçi burada biraz ama. Bu Hikmet arada size Kayseri ile ilgili karşıma çıkan ilk haberi söyleyeyim mi? Söyle. Tabii. İkinci hazırlık maçından da mağlup aykıldı. Abi bir daha de... takım yerine oturmadı şimdi. Onun takım <gülüyor> O yüzden ben diyorum ki dördüncü hafta Hikmet Hoca gider. Evet. <gülüyor> yerine muhtemelen Mesut Bakkal gelir. Yani bir tahmin olarak bunu yazın. Ama Mesut Bakkal gelebilir yani diye düşünüyorum. Salsburg'a yenilmişler ya o kadar da yüklememek lazım. Sassburg'a yeni yani. Bir de hazırlık yani. maçlarında hiçbir şey değil ki yani. Evet hazırlık evet. Hazırlık 11 çıkıyor sonra ikinci yarı 11 ha, değişiyor falan. Aynen öyle falan yani. Aynen. Sadece teknolojiler oyuncuları deniyor falan. O ben Hikmet Hoca'nın Arsenal hikayesini de bir gün bu kanalda evet, evet. dinlersiniz. Hiçbir hiç fikim yok. de yok mu? Yok hiç fikrim yok. Kocaeli ile Arsenal'i şampiyonlar ligi ön elemesi de ele, elemesi. Hiçbir fikim yok. Aynen Bu yeni bir olay. Bu ayrı canım baya eski. eski. Yani gerçekten Aa, şey var. Iyi. Hikmet Hoca'ya buradan selamlar. Bizi takip ettiğini biliyoruz. Hikmet, Çok seviyoruz şu kendimizi. Şu anda Hikmet has followed yazıyor. Öyle değil mi? They has followed. Geçen, geçen şeyin muhabbeti. Evet, Kayseri Spam işte, yani gerçekten Hikmet Hoca hep böyledir ya. Eskiden Rize'de de mesela gördük. 10 oyuncu gitmiş, 22 oyuncu gelmiş falan. Bütün kadın <gülüyor> edilmiş, öyle. Ondan Ama sonra küme şey Yani, yani. Adamın belli bir tarzı var. Kendine yönelik bir, yani aldığı takımı şey yapmıyor. Elindekilerle değerlendirmek yerine. Kendi tarzını oturtmaya çalışıyor. Tabii. Kendi bir işte tırıcısı var onu kurmaya çalışıyor. Ama ne gel gör ki kendi tarzını 20 senedir ben anlayamadım ya bilmiyorum. Bir yani... Anlayan biri yani. Transfer bir konuşacağız diye başladık. Hikmet yani Hoca'yı giydiriyoruz. Kayseri'den başladık ya transfer evet. konuşmaya. Evet abi ben, programı sen açtığın için oldu. <gürüyor> evet, moderatöre bak. Adam Kayseri'deyim eğerse kendi takımını konuştu. <gülüyor> tamam. Şimdi kapatacağız yayını değil mi? Ben o zaman <gülüyor> ciddi bir yorum yapayım ondan sonra tamam, geçelim.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 Yasir'e e, Kayseri Spor'da başarılar dileriz diye Fenerbahçe, Yasir'le alakalı bir daha Fenerbahçe taraftan hiçbir zaman duymayacağı bir şekilde arka arkaya iki evet. haber birden paylaşarak. Tabii. E, niye öyle olmuş? Hiç bilmiyoruz. Kara para diye düşünüyorum gibi, ben. Su gibi akıtıyorlar böyle. Ha, ya, kara ya. Para falan. Öyle ya bilmiyor. olabilir. Ya, şimdi 170 bin euro'yla neyin kara parasını yapacaksın? Yani, evet, bu arada 170 bin euro aklamak için de Yasir'i almak için bir tane at alırsın. <gülüyor> Onu alırım sana. Evet. E, peki... Ondan sonra Yasir'den hiç haber... Yasir'i oynarken falan hiç gördünüz mü? Hmm. Bir topbol... yani ben biliyorum. ben FM'den biliyorum. FM'den biliyorsun. Ben Yasir'i FM'den biliyorum. Allah günah yazmasın ama... <gülüyor> ee, Neyse yolu cip. açık olsun diyelim. <gülüyor> Kendisini gerçekte izleseydim. Eğer da, daha ağır yorum yapabilirdim ben. FM demişken ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben zamanla çok FM oynardım. Evet. 2016'ya kadar aktif FM oynadım böyle. Yani uzun e, saatlerimi gömdüm FM'lere. Ve abi ben FM'de şunu gördüm. Ne zaman... İşte mesela Galatasaray işte Galatasaray'cıyım ve Galatasaray'ı yönetiyorum. İşte şampiyonlar ligi falan hedeflerimiz var. Öyle hani öyle başlıyorum yani. Ve işte Wunder Kit yapıyorum işte birilerini alıyorum takıma falan. Ve çok şeyle karşılaştım. Mesela ben zamanında Bogdan Stanku diye bir adam almıştım Femme'de Galatasaray'a. Ki gerçekten de Femme'de Evet onu söyleyecektim tam. Yani...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 gibi. Yani zaten o araya işte 20 kişi giriyor falan. Dolayısıyla hmm. ama o zaman feminist skatları da hani bu gelişimi, melişimi öngörerek iyi, iyi analiz yapıyorlar. feminist skatları ciddi skat gibi çalışıyorlar. Hmm. Tabii. ya yani Türkiye'de de var skatları. Fenerbahçe'nin skatı ayrı, Galatasaray'ın ayrı. Ha, bayağı evet. bütün dünya var yani. Trabzon'un Beşiktaş'ın ayrı. de paylaşılmış diyebiliyorum. Hmm. Öyle biliyorum. Üçüncülük skatına kadar var. Üçüncülük FME'de olmamasına rağmen. Hadi ya. Tabii. Türkiye üçüncü ligi FME'de yok. Yani oynayamıyorsun alıp oynayamıyorsan ama oyuncuları Scott ediliyor. Hmm, hmm. O yüzden yani Barbaros'un bütün oyuncularını gördük. Hepsi var. <gülüyor> <gülüyor> e, şunu söyleyeyim. Sonra FM'yi artık kapatır mıyız? Yoksa FM programı yapabiliriz. Ben çok severim. Ya. Biziz, ben de severim Benim 2012'den, 2019'a 2012'de ilk kez e, Steam'den aldığım için hı hı. toplam 3000-4000 saat olmuştur Oo. diye tahmin ediyorum. Tabii. Açık bakabilirsiniz. Bontebock 93 Steam'den ekleyelim. <gülüyor> Kendi reklamını <gülüyor> <gülüyor> ee, Şey diyecektim. FM'de gerçekten bir kulübün scoutı olan bir çocuk hakikaten bir kulübe imza attı. attı biliyorum adam. İlgisayar önce. Oha. Bir tane de evet. şey biliyorum ben. FM'de başarılı bir menajerlik kariyeri geçirdikten evet. sonra gerçekten menajer olarak bir kulübe giden bir adam da var. Evet evet var öyle bir şey. Aa, o, İspanya'da bir takım var. Galiba abi, evet. Böyle alt diklerde falan bir şey Onun belgeselini de yaptılar adam. Hadi ya. Ee, FM hastası. Bir belgeseli var yani FMN'in şeyle yani alakalı. Ee, adam İspanya'ya gidiyor. Bir İngiliz he. İspanya falan değil. Aa. Adam İspanya'ya gidiyor o takımı çok sevdiği için. Aha. Çünkü FMde almış. Yıllarca başarıdan evet, evet. başarıya koşturmuş. Şampiyonlar Lig'ini almış takımla yani. Ama İspanya 9. <gülüyor> Lig takımı orada. falan yani. Gerçi stadını görüyorsun böyle eşek durmaz o. <gülüyor> ee, adamı sportif direktör falan olarak alıyorlar yani. Çok seviyorlar o, ilginç o, falan ya. adamla. Da... Biliyor kulübün her şeyini Hı. falan. Şampiyon Ben haberimizle görmüştün işte ya birkaç yıl hocam. Belki belki saftan haberim yoktu. Bununla alakalı bir 5-10 dakikalık bir e, FM 2017 veya 18'in tanıtım ha, değil mi? aşamasında çekilen bir video vardı. A bakarız. Evet. Ha, bir, de, sonra... bir de bir de bir de, bir de şey söyleyeyim Kayseri Spor'la alakalı. Var mı ekleyeceğiniz Kayseri Spor'la alakalı? Ya, 36 yaşındaki Hakan Arkan, Liverpool'u Fatih. Evet. <gülüyor> Onun dışında da benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Bir de Cagete'ye de... Ya şey ediyorum. Ankara güçlü. Aynen. Bryce Cagete. Evet. Çok göze batan bir futbolcu değildi ya. Evet. Yine de batacağını da düşünmüyorum. Yani da Dümdüz kayıtlı. bir adam. Spor konuşuyoruz 10 dakikadır da yani. <gülüyor> Mensah. transferi Mensah. Mensah'a iyi para vermişler. Hmm. Fenerbahçe'de yok şu an bu para. Atletico Madrid'den alıp getirmişler yani <gülüyor> altı bu. Madrid de iyi takımdır yani. <gülüyor> evet. İspanya'da. Ama yalnız Atletico Madrid bu sene çok fazla transfer yaptı. Hatta bir adama... Neydi? Joao Felix miydi? Joao Felix'e...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 İşte Türk Hava Yolları veriyor para. Tabii tabii Yemle evet falan. tabii can. <gülüyor> Onlar işin şeyleri. Yani Tatlışıklardan bir yerli oyuncumuz da var biliyorsunuz Barcelona'ya. Evet zaman. evet tabii. Ha, bu arada bu sene 3'ü geçmeden bahsediyoruz yanlış adam. Bu sene Şimdi birkaç kere adamı daha... karşıma alamam adam. adam. adam. <gülüyor> Yoksa gelir silahla beni vur diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu sene birkaç kere daha göreceğimiz bir transferin konusu Mensa şimdi evet. geçen sene hmm. zaten Kayserispor'un oyuncusuydu ama kiralık olarak. Hmm. Kayseri'deydi. İki senedir galiba Atletico Madrid geri dönüyor. Kayseri tekrar alıyor. Ondan önceki sene oynuyor muydu hatırlamıyorum da. Geçen sene de Kayseri'deydi. Geri gitti kiralığı bittiği hmm. için. Şimdi parasını verip almışlar. Bastırmışlar parayı almışlar. Şimdi Artık. Para abi 24 yaşında. Kendisine başarılar diliyoruz. Ben Altmayesal gözümüz senin üstünde. Yani genç Yaser'e başarılar diyor de, diledi Fenerbahçe. 23 yaşındaydı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Okey o zaman daha evet. e, ligin ilk sıralarındaki takımlara o zaman gidelim. O evet, zaman Fenerbahçe gitmiyoruz. Fenerbahçe'ye gitmiyor. Fenerbahçe evet. gitmiyoruz. Evet. Çünkü Fenerbahçe benim bildiğim artık hani, köy takımı mı desem e, o, var. E o civarda. Bilmiyorum. Fenerbahçe yani... Gerildik. 35 <gülüyor> milyon Fenerbahçe takıplardık. E, onun dışında e, işte Galatasaray'ın bir transfer gündemi var. Evet. Başakşehir'i hiç bilmiyorum. Beşiktaş da şey yapmış. Yani şu ana kadar çok bir evet. haber yok Beşiktaş'ta herhalde. Evet. Abi Beşiktaş'la ilgili şöyle bir olay var. Ben yani en azından okuduklarımız kadarıyla şöyle söyleniyor. Hı hı. Abdullah Avcı biliyorsunuz Beşiktaş'ın başına, başına geçti. Bu senenin başında. A, öyle mi? Tabii, Tabii. E, şey Abdullah Avcı. E, Şenol Güneş. Güneş. Evet. Şenol Güneş milli takımı takımın başına geçti. Ha, öyle mi? Evet. Ondan sonra e, Başakşehir'in başına da Okan Buruk geçti. Rize'den. A -a. Evet. Böyle bizim milli takımlarımız böyle kendi içinde döndürüyor hocaları. <gülüyor> Ondan sonra Abdullah Avcı geldi. Abi dediğine göre Abdullah Avcı işte Beşiktaş, Fikret Orman biliyorsunuz çok şey konuşan bir başkan. İşte onu da alırız, bunu da alırız, şunu da alırız, onu ben zaten alırım bilmem ne. <gülüyor> Aslında nasıl aldığını biz de anlamıyoruz. <gülüyor> ama böyle yapıyor yani bilmiyoruz. Herhalde bir bildiği var ben de bilmiyorum. <gülüyor> Neyse ama Abdullah Avcı demiş ki ne hikmetse başka alabiliyorken. Yani işte bana gençler yeter. Bak Muhayyer çok iyi çocuk. Muhayyer diye bir Muhayyar çocuk var Beşiktaş'ta. Oktay, çok heyecanlandırdı Beşiktaşlıları. Öyle mi? Aynen. Onunla sonra işte Doğukan var zaten Doğukanın gideceği gitmeyeceği konuşuluyor. Ya bu heyecanlandıran çocuklar oluyor, milli takımda da oldu işte Emre Mor hani heyecanlandırdı tümümüz evet. falan Ama sonra <gülüyor> yorum yapana hani işte araba almak böyle hani işte bir kızın fotoğraf atıyor buna bu işte sapatıyor. Yani biliyorsun milli takımın da böyle tabii. bir alt kültürü evet. var. Tabii tabii, tabii. milli yürümek <gülüyor> tabii, tabii. Bu arada Emre Mor'un da yakın zamanda bir e, nikah. Müvzusu olmuyor. Eminoyun kendisinin değil ama değil, evet, evet. ailesinden yakın bir yakın. E, yakın. Ya ben o konuda gerçekten hayırlı olsun. Çok şey. hayırlı olsun diyoruz kendisine. Ben o konuda gerçekten abi sinirliyim biraz. Gazet taraftarları olarak yani. hayır hayır hiç yani ha. dışarıdan bakan tamam. bir göz olarak şuna sinirliyim. Abi bu gazdeler ve bu işte saçma sapan yorumcular televizyonlarda çıkan yorumcular falan şöyle e, saçma sapan şey yapıyorlar. Yani çift şat vuruyorlar.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 Vadevagan annenize evlenmiş, işte ondan sonra başlığı başladı, okuyorsun, <gülüyor> ondan sonra MMO'nun annenize evlendi, MMO'da yoktu. Eee yani bize ne? Vadevagan ya, yani bu. Yani Hı. adamı top vuruyor mu? Okay. Evet yani tamam bitti <gülüyor> benim için. MMO'nun values'u bu kadardır. Evet, Onun dışında ne yaptığı beni ilgilendiriyor. Ya ki bir de bu, bu konuları abi insanlar alıyor, ciddi ciddi televizyon programlarında masaya tırpıyor, konuşuyorlar ha. Evet, olarak. iki saat. Yani... Ha şeyleri geçiyorum. Bazı programlar var televizyonda. Hani bunlar tamamıyla entertainment amaçlı. Evet. İşte beyaz futbol falan Aynen. gibi. Hani bunların da tabii futbolla alakası yok evet, yani. Ya sen futbol da... gerçekten takip etmek istiyorsan bir transfer gündemidir. Hı. Bir işte oyuncu nedir hani. Evet. Şey, futbolu takip etmek istiyorsan bunları evet. izleyebilirsin. Bizi dinleyeceksin. <gülüyor> Bizi dinleyeceksin. <gülüyor> <Bu kadar gülüyor> evet. Bizi yani Zaten bunları izlemiyorsun yani. Evet. Bunları eğlence için gece açıp izliyorsun. Aynen. Aynen. Ki işte ben şey de anlamıyorum. Bazı insanlar da bunları açıp sinirleniyor. He. Ama belli abi futbol. Evet. Yani programlamacı belli. Aynen. Yani, yani ne diyor bu yaptığını? Yapacaklar. Aynen. Bu adamlar da para kazanıyor. Bilmem ne falan diye konuşuyor. olan adama zaten şormen olarak çıkıyor. Şormen evet. Ya bizim burada alakalı değil. Yani... Aynen. Bilmiyorum. Biz neyiz ki? Ben <gülüyor> küpeyim falan. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> neyse ki neyse Beşiktaş'ta şöyle bir olay varmış. İşte Abdullah Avcı demiş ki hani bana gençler yeter. Bu çocuklara oynatalım. Hani çok da böyle adam anmayan yok. işte bana bir sol bek alın. Aldığımda gidiyor çünkü Medalin ne olacak? değil. Medo gidecek gibi konuşuyor Şili'ye. On sonra bana bir sol bek alın. Bir de böyle bir orta saha alın ki bir tane orta saha var ki bütün takımlarla aldı geçiyor onundan bahsedeceğiz. Evet. Fenerbahçe'de bahsederiz. O zaman ben bir ekleme yapabilir miyim Beşiktaş'tan? Evet. Şimdi Beşiktaş'ın bakın şimdi size al Spor yorumu yapacağım. Süper. Ya bu yorumu e, yok yok. <gülüyor> bu yorumu A Spor, TRT Spor burada gezen arkadaşlar görür. Kalitesiz spor programı izleyen arkadaşlar Aha. bu biraz sonra yapacağım yorumu dinler. Bakın. Şimdi. Klişedir. Hı hı. Klişide başarılar Klişi başarılar diliyoruz. Yeni takım. Beşiktaş önce Abdullah Avcı transferi yaptı. Vay. Dolayısıyla vay. bir vizyon değişikliğiyle Abdullah Avcı geçen sene 10 puan önde olduğu Başakşehir'i şampiyon yapamadı. O kadar yıldızın içinde bilmem ne içinde. Şimdi Beşiktaş'ta da dedi evet. ki biz biraz daha bir mütevazı takılalım yoksa ben yine 8. hafta kovulmayayım. Evet. <gülüyor> Peki o zaman şunu sormak istiyorum sana. E, hocam. E, hocam, Abdülham... Ayşe, e, evet hocam. Evet. Hocam, Abdullah Avcı'nın e, futbol bilgisi demeyeyim, futbol anlayışıyla Şenol Güneş'in futbol anlayışı arasındaki fark... Ve bu Beşiktaş önümüzdeki sene nereye getirir, nereye getiremez. Evet, Böyle bak, bir evet, çok mu? güzel, çok güzel. Şey. Evet. Aynen. Şimdi, e, Bayağı bir farklı bence. Çünkü şu ana kadar da çok farklı bir, yani Beşiktaş kadrosunu çok büyük değiştirmiyor evet, evet de yok, sezon? Evet. Bu arada ondan bir küçük bahsedelim hemen. Adem'le Ayç almışlar. Adem'le Ayç Adem zaten geçen sene. Aynen, Beşiktaş'ta zaten kiralıktı. 6,5 milyon euro'yu vermişler, almışlar. Yani bu bence kadroyla, ha, iyi adam. Abdullah evet, Avcı, işte aynı şeyle, aynı kadroyla daha iyi bir yere getirebilir mi? Esas Aynı zamanda tık, bir olur, de sol açık. Aynı zamanda Forvet de oynuyor bildiğim kadarıyla. Tyler Boyd'i almışlar. Eski Ankara güçlü. Evet yani güçlü oynuyordu doğru. Eski Ankara gücünü oynuyordu. Victoria Gourmet'i'den geldi. 2.40'da ona vermişler. Yani toplamda 8.9 milyon euro harcamışlar ki az para da değil. Ama iki oyuncu yani. Evet iki oyuncu Hı. ama 6.5'u layıçe başka... verince işte. Hı, evet. Yani zaten çoğu gitmiş ama oluyor. acaba başka bir şeyin eksiği yok herhalde yani öyle gözle gördük. İşte bilmiyorum. konuşuyorlar yine e, sol kanada işte Kagawa. Kiralıkta Dortmund'a döndü, karavayı almaktan bahsediyorlar. Hı hı. Ondan sonra Şule'yle işte bir paket teklif mevzusu var. Hep sanki evet, böyle yasa. menü <gülüyor> alırmış gibi. hani Patates kızartması da olsun yanında diye. Karavanın yanında Şule'yi de alıyorlar. Onlar birlikte bir geliyor. böyle bir muhabbet var galiba. kartı 10 milyon gibi. Evet hani. evet bir tabii. paket yapmayı hep seviyorlar. Hep illa birileri eline geliyor. <gülüyor> ya Aslında o Beşiktaş değil de onu daha ziyade Beşiktaş muhabirleri seviyor benim anladığım kadarıyla. Evet kadar o için. doğru. Hiç duymadım böyle translar. İlla abi. böyle erkekleri böyle şey...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 Baptista yeni takımında başladık. Kandırdık, soruna geldik. Evet, soruna girdi. Soruna yani. girdi. Ben de kafamda kurdum. Şimdi e, Beşiktaş'ı yakından takip eden dinleyiciler çok iyi bilecektir ki Şenol hocanın e, bir Karadenizli olduğu için mi diyeyim veya Hı. hani kendisine çok taktik düşüncesine çok güventiği için mi diyeyim?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 iddialı bir favorilerinden birisi olabilirdi ha. diye düşünüyorum. Burak'ı çok sevdiğim için falan değil. <gülüyor> e, Santrafor yoktu Beşiktaş'ın. Bir de Burak ha. bir şekilde bir gol atıyor. E, tabi. Yani. Evet. Bir de oyun sistemini oyuyor yani şey Hoca. Yani şey olacak oyunu kanatlara yaymayı seven e, gerektiği yerde risk alamayan bir oyun e, sergiledi geçen sene Beşiktaş'ta. Hı -hı. Bilhassa Fenerbahçe maçında gördük bunu. Evet. İçerideki Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Abdullah Avcı'da e, daha kontrollü bir Oyun oynayan Hı. bir hoca. Genelde pas Hı. oyunu derler. Aynen. Yani Orta sağlık topu çeviren bir gibi. anlayış Evet. evet. Bir tane Mesela... lider koyak, Geçen sene Vişcan'ın aldığı gol gibi. Edim Vişcan. E... İşte Elia aynı zamanda. Geçen sene Başakşehir e, ligi forse ettiği dönem. Yani ilk Hı -hı. yarı ve ikinci yarı noktasına kadar Başakşehir çok e, yüksek olarak favori gösterildi. Yüksek Doğru olarak da da. favori gösterilen bir Ki takım. Son haftalara kadar falan. Da... Evet evet. Son 5-6 hafta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 Kimin şampiyonluk yarışında olabileceğini görüyorum. Ben öyle bir şey demiyorum. <gülüyor> ben tamamen bunu anladım. Ben öyle bir şey demiyorum ama şöyle... E... Şimdi mesela baktığım zaman kadroya... Ama, anladım. Hayır, <gülüyor> yani, ama Fenerbahçe'nin ya, ol... <gülüyor> Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok etkili olamayacağını anlayabiliyorum bu kadroya bakar. Yani o Fenerbahçe'ye ki... geldiğimiz zaman onu konuşacağız. Tamam, konuşacağız. Başakşehir'e mi geçelim Beşiktaş'tan birkaç tane daha yorum. Beşiktaş'tan varsa başka edeceğiniz ben Hı. bilmiyorum benim bildiğim. Beşiktaş'ta ee... sonuçta giden, giden oyuncular ne durumda hiç baktık mı? Giden oyuncular evet işte Adriano gitti. E, Kuerecma duruyor, duruyor hala bir şey hala bu kadar. Gidiyor e, duruyor mu Kuerecma? Duruyor evet. Ben Twitter'da bir ara bir şey gördüm artık bunu hani Galatasaray Fenerbahçe yani Beşiktaş e, anti Beşiktaş taraftarları mı yazdı bunu artık bilmiyorum. Köyne don Kuerecma.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 Buraya böyle buralarına bir şey yapıştırılmıştır işte evet, göğsüne evet. möğsüne. Şey koşu bandında. Koşu, ya böyle bir şeyin üstünde duruyor bilmiyorum. EKG çektiriyor falan. EKG. <gülüyor> Lensin öyle bir görüntüsü var. Bak yemin ediyorum sana <gülüyor> ben şu an daha formdayım. <gülüyor> Lens ciddi söylüyorum 95 kilo falandır şu anda. <gülüyor> Göbek böbek varsa <gülüyor> yani yakını açabiliyorsan aç. Böyle bir şey yok. Bu arada Beşiktaş'ta şöyle Şu yan şey. tarafa koyalım şeye yayına. <gülüyor> <Evet>. yayına <değil gülüyor> Tüm işleri arkadaşlar görsün ya. Böyle bir şey yok. Şöyle ilginç bir şey var. Beşiktaş'ın hiç transfer geliri yok aynı zamanda. Böyle de bir şey var. Gökhan Töre serbest bu arada, kalmış. Bu arada onu da söyleyeceğim. Şimdi Hı. transfer konuşuyoruz. Yani çok hakim olmadığım için soruyorum bunu. Belki bu çok açığa kavuşmuş bir şeydir de benim bilmediğim bir şeydir. Hani Galatasaray mesela bir ara transfer yapamıyordu. Yok işte fair play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 Nitekim zaten Fenerbahçe başkanı 250 küsur milyon Hı -hı. hibe etti kulübe. Hı -hı. Yani dışarıdan gelen paranın hiçbir e, şeyi yok. E, Önemi şey, yok artık. Bir de şey diyorlardı Hı. Fenerbahçe, bu, Fenerbahçe için. Bu en son Napoli'den mi transfer yaptı Fenerbahçe? Napoli'ye Napoli Napoli oyuncu ya. gönderdi. Ha evet evet. Hı -hı. Elif Elmas'a e, buradan başarılıydı diyor. Elif Elmas için şey diyorlardı. Kendi cebinden para verdi. Napoli'ye de. Ali Koç. Oradan işte böyle bir aklama maklama falan. Ya böyle bir şeye ihtiyaç duyacağını zannemiyorum evet, ben. Yani... Ben de zannemiyorum. Ben de zaman, Çünkü abi. 16 milyon euro dediğimiz gibi bu, bu zamanlarda para değil artık. Değil Avrupa yani. futbolunda bu paralar zaten veriliyor. Tabii canım. Ya şey hesapla işte bak atıyorum şimdi ne, A, Adem Laiçi Geçer iyi oyuncu. Tyler Boy'da 2,4 milyon euro vermiş. Beşiktaş Tyler Boy'da. Hı -hı. Bomba patlayabilir yani Bilim, belli evet. değil. Hı. Tamam genç oyuncu falan filan ama yani bir ileriye yatırım olarak aldığım bir oyuncu değil. Tamam. Tyler Boyd takımın yıldızı olmaz. Ya gerçek bir wonderkid değil. Çarp evet. 6 kaç milyona diyor gör. Yani şu Ya yani senin alım gücünle Napoli'nin alım gücü aynı değil aynen, yani. Doğru. Onu 16 yani Napoli için normal bir transferdir, büyük bir transfer olmayabilir yani. E zaten öyle dedi. Ancelotti dedi galiba hocalar hmm. Elifle Evet, e, Elif alakalı. takımın e, geçiş oyununda Ha, rotasyon oyuncularından birisi olabileceğini yani falan... yıldız gibi almadılar yani. Yok yani. canım hayır. Ama genç olduğu için hani biraz da parayı verip ben hani gencelimizde olsun. Biz bunu satakız da evet. Da. Aynen, Bir evet. de İtalya zaten. Hı -hı. Balkan oyuncuları, Balkanlı oyuncular, Makedon kendisi el evet. ee, orada yani geçmişten beri. Çok Tabii. uzun yıllardır palkan oyuncular. Mandeviler. Orada oynarlar yani. Tabii. O zaman buradan direkt Fenerbahçe'ye. Aynen. Bir tek Beşiktaş'ta şunu ben ilginç buldum. Larin'i kiralamışlar. Larin'i Larin bence Beşiktaş. Gira almamışlar mı? Şey, geri mi almış ha, ha, sen? Hayır yok. Larin'i kiralamışlar işte. Yani Larin'in zaten kendi oyuncuları. Evet. Ama yok ya. Larin'den bekleyenini alamadılar. Zaten. Belki de evet. Kyle Larin'de gitmiş. Kendisi Zultavaregem de Zultavaregem'de başarı ediyoruz bu kadar Beşiktaş haberleri. <gülüyor> Beşiktaş'ta olan da varsa karşımıza alıyoruz. pfff falan. <gülüyor> <gülüyor> en son Beşiktaş <gülüyor> <an kapatabilirler> <gülüyor>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 bir taraftan yüzünü böyle güldüğü gibi oldu. Vedat evet, Muriki. Evet. Muriki. Muriç diye okunuyor. Evet. Kendisi Kosovalı. Çaykur Rüze'den evet. Ha. Aynı zamanda 3 tane genç oyuncu Hı -hı. verdik. Bir de bir oyuncumuz da kiraladık. Ha yine bir paket Tabii kolay. bir paket, paket anlaşması, program yapalım. Aynen. Yani adeta Çaykur Rüze gururumuzu aldı elimizden yani. <gülüyor> Öyle mi? Bu arada Fenerbahçe'nin olduğumuzu da herhalde şey yaptık. Evet da, Gördüğün gibi zaten Yasir ya Subaşı transferi de yazıyor orada. Bak. Yasir Subaşı. Yasir Subaşı evet. 150 155 bin euroya alındı. 170 <Gülüyor> mi? bin euroya. Evet. 15 bin euro kardayız. Cebe koyduk mis. Cebellezimizi ettik. 15 bin euro. 15 bin euroya artık bir köfte yerler herhalde. Takıma <Gülüyor> eğer heyete U19'a falan yaparlarsa 15 bin euro yetmeyebilir. <Gülüyor> Yetmez. <Gülüyor> O yüzden bu hiç biraz heyecanlandırdı. Ondan sonra yine bir şey soracağım bu arada. Ben yani çok da bilmiyorum yanlışsam zaten. Fenerbahçe'nin bir şeyini yordum ben. Audi Cup mı? Evet, Audi kapa gidiyor. Hafta Ha öyle mi? Başlamadı. Yok ha, haftaya. Miami ilk maçımız. 30 Temmuz. Allah yardımcımız olsun. Bu arada Allah yarada Evet, 30 Temmuz. O zaman ee, ilk transferden başlayalım Fenerbahçe'de. Tamam, evet. Yani kronolojik olarak başlıyorum. Ha, şey, tarih olarak evet. Tarih olarak ilk Murat Sağlam açıklandı Fenerbahçe'de. Ha. Evet. Ben Murat Sağlam'ı tanımıyordum. Aynen. Wolfsburg'un ikinci takımından geldi. Almanca bir. Evet. evet. 21 yaşında. Almancı demiyoruz yalnız. Hoşumuza gitmiyor bu tabir. Ben Urbeci. de Almancıyım. Neoniz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bu arada evet. Almancı... Almo Amerikan diyoruz. Almo. <gülüyor> Al <gülüyor> Al <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Dağlık göçede şey olur mu bu gece? Yokun çok dipsiz bir kuyuya doğru gidiyor. Evet, evet ya. Ha, evet söyle. Ee, ne diyecektim ki ben ya? Bilmiyorum. Galiba yine Tamam, pasifimize yap. Evet, Murat, Murat Sağlam ilk geldi. Ben hemen FM'ye sarıldım. Ha. bir bakayım dedim. Hani evet, çünkü evet. daha önce yani hiç haberin yok hiç. Bilmiyorum. bilmiyorum. Benim short listimde yer alan bir insan değildi kendisi. Hı, hı. Okay.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 ama ne yapılabilir? İşte dediğim gibi nasıl Elif Elmas'ı 140 bin euro, 141, 170 bin, 140 bin euro'ya alıp 180 bin euro'ya euro alıp, euro alıp 16 milyon euro'ya e, euro artı bonuslarıyla Hı. bilmem nesine satarak. Kaç zamanda? 2 sene mi? 3 sene mi? Şimdi bu bir transfer politikasıdır. Tabii. Sen Elif Elmas'tan faydalandın da çünkü alıp 5. takımını o tutmadın yani. Tabii. Aynen öyle. Zaten o tutsan o kadar parayı satamazsın. E satamazsın. Abi. Nitekim nasıl Berke'yi e, kiralık göndermek durumunda kaldım. Belki de 1 milyon euro kala para verildi. Geçen sene. Farklı. Belki Özel Bu arada Belki Özer bizim arkadaşımız. Belki Özel kaleci miydi? Evet, kaleci. evet. tamam. Oğuzhan'ın tanıdığıydık. E, evet tanırım. Berke'ye o zaman bir selam. Yani Berke, bu gerçek. Geek bölümü çok şeyi de bu gerçek Bu yani, gerçek. Yani. Evet. Berke'nin abisi ya. benim çok samimi arkadaşımdı. Berke'nin kendisi de yani birlikte büyüdük diyelim. Ben büyüğüm ondan. 7 yaş büyüğüm de. Ee, Vay be, Berke, nerede? neredesin? Bak, ee, Berke Belçika'da Berke. şu anda Biz <gülüyor> <Aynen>. Bakırköy'deyiz <gülüyor> <gülüyor> Ben sabah 6'da kalkıp işe gideceğim Berke belki Vay, kalkmayacak işte. bile evet. ee, Bugün de maçları vardı ne oldu acaba Neyse Bakalım. Şimdi e, Murat Sağlam transferi Ben bu açıdan olumlu buluyorum 5 milyon verip Murat Sağlam'a alsalardı Ya kardeşim bu adam kim derdi Tabii. Ama, Ama Murat bedava Sağlam bedavalandı Ve ben gördüğüm kadarıyla hem ee, karakteri de düzgün mü çocuğun? Yani evet. Şeyde gördüm demeç falan verirken böyle efendi bir çocuğa benzettim zaten. Yani... milli takımda oynuyor mu yoksa Alman mı seçmiş, Alman milli takımını seçmiş? Yok, herhangi Hiç bir milli takıma çağrıldığını ben bilimim yok. yok. Ha çağrıldığı zaman mı seçiliyor bu? Evet tabii. Ha, okay. yani adam sana davet vermeden ha. ben Alman milli takımında oynayacağım diye bir demeç oynuyor. Yüzden... <gülüyor> Çünkü kime de yani? <gülüyor> <gülüyor> yani? Ben de Alman milli takımında oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu şey çift vatandaş yani ya, belki <gülüyor> orada seçim yapıyordur hani lisansla alakalı falan bir şeyler diye soruyor. Yok yok. Muydu? Önce bir davet alıyorsun ki bununla alakalı çok iyi bir hikaye var da artık ne kadar transfer ne kadarı ee, dedikodu. Başka bir programı mı bırakırız? Yo acaba. girelim girelim. Mesut Özil ile alakalı dedir. Mesut Özil Türkiye'yi seçecekmiş. Hı. Bakın bu tevatür buna inanmayın. Yani ben bu bir şehir efsanesi. İnşallah, evet. i̇nşallah doğru değildir. Eğer doğruysa çok acı çünkü. Hı hı. Mesut Özil Türkiye'yi seçecekmiş. Hı hı. Ee, hocam demişler. Fatih Terim o zaman milli takım hocası. Hocam demişler ya Mesut var işte hani biliyorsunuz falan. Çünkü yani milli takım hocaları... 15 yaşından beri Almanya'daki tütleri, Fransa'dakileri, Belçika'dakileri zaten biliyorsun. biliyorlar yani. Evet. Bilmeme ihtimali zaten yok. O işlerine bir de bu arada. Aynen öyle, işlerine. Evet. Türkiye'dekinden çok Almanya'dakini biliyor Kim çünkü. Yani milli takım oyuncusu olduğun zaman 7-8'den yatıyorsun. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Hiç yani, işin yani, evet. Hiçbir evet. işin o ya. İş oyuncusu olarak çıkıyorsun. Eee yani, evet. evet. ee, yani U13'ünden U14'ünden başlıyorsun tamam. seretmeye. Ee, ya demişler ki ne yapacağız o fare suratlıyı alıp da. Aa. Bunu söylemiş. Ha, bu Cümleye bak. <gülüyor> Bir şekilde, Aa, bu, <gülüyor> bir şekilde bu olma bir şekilde bu Mesut'a gidiyor tabi Mesut öğreniyor bunu nasıl bilmiyor ya inşallah yalandır bu yani hani <gülüyor> belli olmaz bu arada evet ondan sonra e, Mesut'a arıyorlar açmıyor e, Fatihlerin ayağına kadar Türkiye'de gidiyor görüşmüyor <gülüyor> bundan birkaç yıl sonra bunu Aha. duyduğu için yani...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 Türk milli takımında oynayamıyor. İngiltere milli takımında oynayamaz Muzi İzzet. Çünkü Aha. yetenekli bir adam falan da değildi yani. Bu adam Muzi İzzet'i karşımıza almayalım. Sevenleri varsa. Yani tamam da yani yetenekli değilken. <gülüyor> Skol'dan yetenekli değildi. <gülüyor> çünkü o, o mevki de o zaman Skolls oynuyordu. Hani düşünsene Muzi İzzet. Mustafa İzzet. Ben benim bile çok iyi bildiğim yani. <gülüyor> Mustafa İzzet'e e, Türkçe falan çok yok o zaman. Aha. Yani şimdiki şeyler gibi değil. Hani e, öyle büyük geniş, geniş bir geniş bir komüniteleri yok diye Aha. tahmin ediyorum. Eee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 Tamamıyla geyik bir şeymiş. Tabii, yani tabii, adam Hiçbir alakası yok adam, yani. İzlandalı bile değil. Evet Hı. evet öyleymiş. Neyse Emre Belosoğlu'nun karakteri çok da önemli değil. Zaten bu <gülüyor> da değil yani. Ben <gülüyor> ne top oynadığına bakarım da. Tabii. Transfer konuşuyoruz. Evet. Şöyle bence yani bak Emre Belosoğlu 38 yaşında tamam. Başakşehir'de ne oynadı dersen yani Emre Belosoğlu aslında bütün takımlarında bunu oynadı. Geçen gün Yine hazırlık maçında gördüm. Hı hı. Ya 60 metreye tık diye adamın ayağına pas atıyor. Adamın o, o yeteneği o yani. şeyi var yani. evet, ya. Evet çünkü ayağı yetenekli yani. Bu adam 40 yaşına geldiğinde de bu ayağı Sergen. 50 yaşında da ölüyor. Aynen öyle. Sergen de şu an yani bizde halı saha koy. Sergen 50 yaşında da olsa yani bizim öldüğü yani yok eder. Halı saha geç. Biz bir ara yazlıkta olsa yapmıştık hatırlıyorsunuz. Evet. Şey gelmişti Altan. Mesut. Hayra Mesut deyip <gülüyor> Altan. Ha, evet evet evet Altan. Hani evet. Adam halı sahada yani sadece bize eğlemek için oynadı. Evet. Yani Birazcık oynadığın zaman çok büyük fark açıyor. Yok ediyor yani. Ki yani Avrupa'nın hani da sizle oynadığı zaman. Hı. Tabii tabii. Ha, tabii. Tabii yani bu adam şimdi çok güzel evet. oynadığı zaman. Ama Şu burada yani oluyor. Emre koşmasa da etmese de 60 metreye o pas atacak yani. Abi, abi O iş öyle değil. Bence. Ha, sen ne diyorsun sen Futbol yine dönemde kondisyon mudur hız mı? Hadi bakalım. <gülüyor> şimdi e, tabii Avrupa kulvarı yok bu sene. Evet.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 Benim takıldığım iki tane nokta var Emre Belözo transferinde. Birincisi geçen sene Başakşehir'in maçlarını seyretmemiş mi Emre Belözo'lu transferin adam. Kim etti bilmiyorum. Hoca etti herhalde. Aha. Ay, hoca istetece. Hoca istemiştir muhtemelen. Emre de gelmek istemiştir. Muhtemelen de futbolu burada bırakacak. Belki abi. de bu sene diyorlar Sezon sonu bir hani teknik bir görev alacaktır. Şey bilemiyorum. Ya bak, canım, o hayırlısı olsun. Hocam, o zaman işi işte çok tatlı kavgalar saydırırız bu arada. Evet. Çok çok zekid olabilir. Yapılan transfer şu düzeyde olduğu zaman ben ona birazcık e, kötü gözle bakıyorum. Yani rakibinin kulübesinde Hasan Şaş var, geliyor, e, artistik yapıyor içeride dışarıda Aha. itiş kakış kavga dövüş, bizde Jason Berke giriyor kavgaya falan, <gülüyor> 2000'li çocuk giriyor falan. Demişler ki Emre Belözoğlu kadroda olsun. Kesin de bu yüzden aldılar bu adamı. Olabilir. Evet, olabilir. Sağ için gerginliği tabii şey yapabilmek tabii. için. Yani, yani Emre var bizde de kavga çıkarsa kafa atar falan. <gülüyor> Çünkü geçen sene Volkan vardı. <gülüyor> bu sene yok. Bu sene Volkan'la bir şey imzalamadık şu an. Daha imzalamadık hala. Aa nasıl ya? Volkan kadroda değil şu an. Aa çok Normal sözleşmesi bitti. Hani bir şey yok ortada. Sözleşmede imzalanmadı. Şu an serbest de yani. Evet serbest. Volkan her an. Hani şu an biz de azıcık edebiliriz. İstikbal mobilya ben. İstikbal mıydı? İstikbal mobilya Kayseri Spor her an alabilir. Emre Belözoğlu'nun şöyle bir bir yorum yapayım şimdi. 38 Emre Belözoğlu'nun en son Fenerbahçe'de oyunduğu seneyi hatırlayalım. Tamam.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 Ki orada bir isim var. E, orada gibi. bir isim var. Her takımda evet. var o isim. <gülüyor> ee, şimdi Emre Belozoğlu... Şunu da söyleyeyim. İddialı bir laf olabilir. Katılan olur, katılmayan olur. Başakşehir'in geçen sene şampiyon olamamasının sebebi Emre Belozoğlu'nun yanında Mahmut'un olmasıdır. Oo, şok şok şok. Böyle yazacağız her yerine. <gülüyor> her yerine yazılma. <gülüyor> Mahmut tek hemen cevap verdi. Ben ondan... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Canım, Mahmut kötü olduğu için demiyorum. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, anladım. Aynen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 Ersun Yanal ilk Fenerbahçe'den ayrıldığında bundan kaç sene oldu? 4 oldu mu? Oldu herhalde. 4 veya 5 sene önce. Aynen. Ersun Yanal Fenerbahçe'den ayrıldığında... Ertesi sene zaten yemeğe gitti galiba. Evet. Ersun Yanal Fenerbahçe'den ayrıldığında Başkan'ın yatına gidip Ersun Hoca'yı şikayet eden Volkan'ın yanındaki oyuncu kimdi? Bunu araştırsınlar. Bunu araştırın. Yine bomba bir iddia Ortayı attı ve gitti evet. değil mi öyle bombayı? Aziz Yıldırım'ın yatına <gülüyor>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 Ya neyse Fenerbahçe'nin transferlerini, Emre'yi yani sabah kadar konuşuyoruz, Emre'yi çünkü spektaküler bir adam. Bir şey daha söyleyeyim, Heh. bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Fenerbahçe'nin kaptanı bu kadroda Emre Belözoğlu olur. Ona, olacak ona bir lafım Kaptan yok. Kaptan olacak mı? <gülüyor> olacak olacak oldu. Ona bir lafım yok ama Fenerbahçe'nin kaptanı takımını üç kere bırakıp gitmez kardeşim. Vay be! İşte bu! <gülüyor> Volkan'ı ben... Birkaç senedir performansını çok beğenen bir insan değilim. Ben Volkan'a da kendim gidip sorsam abi sen kendini beğeniyor musun? O da ben beğenmiyorum derler. Sen de yapmış, Evet şey evet. bir adamsın. <gülüyor> Ama en azından Volkan'ın işte 12-13 senedir Fenerbahçe'de A takımında oynamışlığı evet. var. Kaptanlığı evet. kesinlikle hak eden bir insan olduğunu şahsen düşünüyorum. Yok ben de düşünüyorum. Ama şu an takımda yok. Yok tabii evet. Onun evet. boşluğunda Emre dolduracak evet. gibi duruyor. Emen oynadığımız zamanlarda hak üç hak kesinlikle ee, hak ediyor. O zaman evet. Fenerbahçe'ye fazla vakit ayırdık. Evet evet. evet. Süremiz süremiz bitiyor. Aynen. Süremiz daha var ama hani Fenerbahçe'den şey yapalım. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de o var. zaman kısa birer cümleyle birer transfer transferlerden konuşalım. Aynen geçelim. Konuşalım. Çünkü bayağı yaptı o da. Belhase Kayserispor hakkında bir şey söyleyeceğim. Konuşmadım. Bir şey söyleyeceğim. Giri Rodriguez'den önce. Allah yarama. Allah yar. Ya tam onunla konuştum <gülüyor> ama. Allah yar. Bu sezonun? Tabii oğlum böyle bir adam var. Bu sezonun bu sezonun transfer çalıb <gülüyor> Şimdi bir dakika öncelikle Gökçe'nin Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah yar şokodu biz şaka yapıyoruz zaten. Sabahtan beri. Allah yar eş diyemeyiz. eşliğinde bir çocuk evet, aldı. Evet. 18 yaşında Wondo Kit. <gülüyor> Diyorlar. <gülüyor> 2001'li. Evet. Ben yine Hı. FM'den baktım Allah İlk lafı çıktığında da işte Mart falandı. Konuştum evet, evet. <gülüyor> Tabii de ben yani baktım FM'den yani hiç olur yoktu. <gülüyor> FM'de belki İran'da adamlar iyi bakamadılar, edemediler <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Evet. Ya bir tane hazırlık maçında gördüm. Ayak tahta dedim yani. Bu çocuğu boşuna almazdık keşke falan. <gülüyor> Öbür maçta biraz daha iyiydi. Evet. Allah yar. Allah yar geç ya. ya. Tamam, Allah yar nesini konuşalım abi. <gülüyor> Aynen. Allah Ondan yar sonra... ve yardımcısı olsun diyerek. Ondan <gülüyor> <gülüyor> on sonra evet. Max Kruse'e var. Buna çok heyecanlandılar falan maçı taraftarlar. Ya gel. Max Kruse şöyle On numara ee, çünkü. Ya o değerde o kariyerde alabileceğin en iyi free transferdi. Bedava. Free transfer, Aynen. O tabii. da boşsuz bir transferdi. Geliyorsa da 12 milyon gözüküyor. Ona kadar tabii. doğrudur bilemiyorum ama. Ya ben de bilmiyorum. Ya şu şimdi... an ne kadar acaba? Bir de o şu an kimi? Yani ben en son... En son transfer var part öyle yazmış. Olduğunu. Bugün aldım. Şimdi Ama aldım. şöyle bir şey var. Şimdi Max Kruse'nin 12 milyon olabilir. Çünkü geçen seneki istatistiği hayvan gibi. İki senedir iyi. Yani bayağı gole katkı yapmış. Hani 10 küsür, gol 10 şey küsür, küsür asist yapmış yani. Ben. Yani Ali Koç'un böyle Hı. yatırım olarak alacağı bir adam da oluyor. Hani free transfer kapatayım. İşimize de yarar ne evet. zamanda da belki yani, seni Yemeniye işte belki 31 yaşından satarız. sonra belki çok satamaz ama, zor satar ama ah, 31 yaşında 31 yaşında biraz zor satar ama e, ya inşallah geçen seneki Ayev transferi gibi olmaz yani. Evet, yani. çok ama benziyor yani, çünkü yani şöyle bir şey vardı ama Ayev kiralıktı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 Evet. Galatasaray'la dediler. Ya, bu arada zaten şöyle bir şey var. Herhangi bir oyuncu Türkiye'ye geliyorsa her takımla bir adı çıkıyor. Tabii yani, tabii. Yani Türkiye'de daha doğrusu şöyle. Olacaksa, Ana... söylüyor yani, Anadolu, Anadolu takımlarında birisi parlıyorsa Aha. bu kesin. Mesela işte Kayseri Spor'daki Deniz Türüç. Evet. Deniz Türüç hangi takıma gidecek? Biz her zaman oldu. İşte, Senenin başından oldu, bekliyoruz. Evet. Emre Mordo oldu yeni. 28 falan değil mi Deniz? Evet öyle bir şey. Hı. Emre Mordo falan bile oluyor yani. Bütün takımların yani Hı. daha doğrusu o fanatik falan tarzı çöp kaslar ben sürekli görüyorum yani. Bu arada Emre Moga hayırlı olsun <gülüyor> evet, evet. Ben o Galatasaray'a geliyor mu bu arada? Ya öyle bir Diyorlar. bir soru <gülüyor> var. E, Fatih Hoca'nın zaten şeyi. Işte, <gülüyor> annesinin düğümüne bir gitseydi. Evet. Kesin Galatasaray Kendisi de işte. demiş. Maçın. Öyle bir haber de vardı. Kendisi ben Galatasaray'a gelmek istiyorum. Fatih Hoca da parlarım. Ben o, beni o çıkardı falan filan. Evet evet. O Fatih Hoca beni işte parlatır. Parlatır. Umarım. Umarım. Muriç'le alakalı yorum yapacağım. Evet. Şimdi Muriç geçen sene Rize Spor'da oynadı. 14 gol mü attı? Kaç attı? Galiba o bir şey atmış olmuş Fenerbahçe'de geçen sene 14 gol atan bir santrafor olsaydı Fenerbahçe şampiyonla oynardı. Yani olur muydu yani bilmiyorum. Üç, evet. Ya ilk üstte gezerdi. Kesin Avrupa'ya giderdi Fenerbahçe. Evet. Ee, yani gö bakıp göreceğiz. Ben şimdi Vedat Muriç transferini Rodriguez'le bağlayayım. Aha. Zaten başka da kalmadı herhalde. Bir 6 ay var. Onunla bir cümle konuşuruz. Geri Rodriguez Galatasaraylı olan o, o. o mu? O. Ee, geçen Hı -hı. sene devre arasında iddiada İyi bir rakama satıldı. 6 evet. milyon Euro civarı galiba. Öyle miydi? Evet öyle olması lazım. Sanki daha yüksek gibi kalmış aklımda. En fazla 8'dir. Yok o civarda. ben bugün baktım. Tamam. 6'ydı. Ee, hemen sezon bitiminde de herhalde ihtiyatın da sezon bitimi şu an bilmiyorum. Evet öyle. Hı. Ee, Fenerbahçe kira aldı Geri Rodriguez'i. Şimdi Mur için transferindeki Geri Rodriguez ile bağlantısı ne? Şimdi Geri Rodriguez sol kanatta oynuyor. Bildiğim kadarıyla sağ ayaklı bir oyuncu. Evet. Onu bir ee, teyde, dedim. teyde dedim. Tamam. <gülüyor> Öyle olmalı. Bakayım. Ve baksana ona. Tamam ben bakacağım. Sen devam et. Şimdi Mouric'de Solak. Aha. Sürekli sol karada yapışarak oynamaya çalışan bir Aha. oyun tarzı var. Dolayısıyla Geri Rodriguez sağ ayaklı olsa, sol ayaklı olsa onun hani ile oynayan bir oyuncu olduğu için Geri Rodriguez. Onun alanını ister istemez evet. daraltabilir o Ama tercihi. olabilir ya yani sonuçta sol ayaklı bir adamın sol kanatta oynaması gerekmiyor. Yok yok onu kastetmiyor. Yani, Ümit Hazat ne kadar hep sol açık. Ee, <gülüyor> evet. Onu kastetmiyorum. <gülüyor> evet. Geç sağ ayaklı. Dolayısıyla sağ ayaklı olduğu için o da süretini dikinden ziyade <gülüyor> içe, kat <ederek gülüyor> içe kat ederek oynamayı olacak, tercih evet. eden bir oyuncu. Muriç de tam tersi oldu. Yani zaten Reze Spor'da sürekli takip ...etmeye çalıştım. Yani bütün maçları sevep Rize Spor'un... ...burada Rize <gülüyor> <gizlisporu> fanatiği <gülüyor> olduğumu da... ...şey olmasın ama... Ya ...Muric'de sol ayaklı olmasından mütevellit. Topu alayım, sola e, çekeyim... ...sağ kanattaki oyuncuya... ...pozisyon <gülüyor> yaratayım. Derdindeki bir oyuncuydu. <gülüyor> Gibime geliyor. Şimdi Max Cruze'nin... E, için sağ tarafını çok iyi değerlendireceğini... ...ben düşünüyorum. ön arkalı oyuncakları... <gülüyor> ...tahmin ediyorum. Ama geri rodriguez ...orada beni düşündürüyor. Bu iki oyuncunun... ...uyumu acaba nasıl olacak? Bir hazırlık maçının ikinci devresine birlikte oynadılar. Yanlışsam düzelt beni. Evet. Şey maçı. Bursa Spor maçında. Aynı. Şeyde de ilk 11'de çıktılar ikisi de. Ha, öyle mi? Wolfsburg ben ben maçında, o maçı seyretmedim. Evet. Wolfsburg maçında da ikisi şey çıktı. Beraber çıktı. Ben Wolfsburg maçında açıkçası söyleyeyim. Geri Rodriguez'i hiç beğenmedim. Ne yaptı derse hiçbir şey yapmadılar. İşte ben onu söyleyecektim. Hı. Bursa Spor'un ikinci maçında da geri Rodriguez zaten Bursa Spor'un oyunu geride kabul eden e, oyun anlayışını, mantalitesine hı, e, yönelik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 opsiyon opsiyon, opsiyon olabilir valla galiba öyle ya. 5 milyon almışlar çünkü. He evet, evet. evet. Esas bu senin transferi seri seri. Seri Hı. seri. Seriyi hiç hiçli açıdan tanımıyorum yani. Ben de YouTube videolarından ve FM profilinden biliyorum. Eee <gülüyor> FM'den aşina olduğum bir oyuncuydu. Ha Danjan'ı da biliyor sen? Yok biliyordum canım. Ama yani canlı görmedim adamı. Görsem yolda tanımam yani. Noya gide canım. FM'de şey görüyorsun değil mi? Burke Blank. Tabii tabii bu kafalı <gülüyor> şey. Surat pakette de, de var mı bende halilik ama ne ne <gülüyor> Eee Galatasaray'a ihtiyacı olan futbolcu. Öyle mi? Ya nerede tabii. oynuyormuş bu? Orta saha sahasında. Göbek koyuyor. Evet. Fernando gitti zaten. Yani ha. emin olmamakla birlikte şu an Süper Lig'inin değerli oyuncusu olabilir seni Öyle gözüküyor. Transfer marketteki değeri göre evet. Daha dalıyorsun evet. market değeri olarak en yükseği. Evet. Ki bayağı yüksek yani. Tabii tabii. Değeri. NDI'nin yerine e, olabilecek hmm. en iyi alternatiflerden biriymiş abi. Kiralık kalmış Galatasaray'da. Tabii tabii kiralık. Var mı yorumun seriyle mi? alakalı? Seriyle <gülüyor> alakalı yorumum. Yani zamanda Fulham sanki iyi para vermişti diye hatırlıyorum. Onları detayını bilmiyorum yani. Ya ben fotoğrafını de... gördüm imzadan sonra. Ben, ben öyle hatırlıyorum. Hiç futbolcuya benzemeyiz. <gülüyor> Siyahçıya <gülüyor> benziyor biraz galiba. Yani gözlük de oh, böyle falan. Evet. Yani hiç futbolcuya benzemiyor. Çok evet. Iyi. Ama asıl ondan korkacaksın. <gülüyor> esas, hani esas... böyle şey vibe'ı aldım ben. O gözlük falan takınca bende bir Alex uyandırdı ama oh. Alex'in siyakı. Hani. Evet. Ama aynı bölgede oysa Siz şeyi gördünüz mü Valentin Ozan Ozon, Ozan Tufan gibi bir ismi var Gördünüz mü hakikaten adamı Adamın tipini gördüm ben evet Adam ilk Galatasaray'ın aldığı oyuncu falandı galiba bu sene Bir geldi Ozan Vafor Bu kim dedim ya Açıklıyorlar böyle büyük puntolar açıkladılar Gelmiş Nijerya'dan Almışlar adamı Ya ben şeyi çok severim Böyle işte 150 bine aldık. Adam evet. Dünya Yıldızı oldu. Sattık. Evet. Bak, ya Galatasaray'a elde dilim, <gülüyor> Fenerbahçe'li <gülüyor> olmak. Olan... Evet. evet. <gülüyor> Ama yani buradan bir kahramanlık hikayesi çıkar mı bilmiyorum. Ha, öyle, öyle bir şey olabilir. Hiç izlemedim adamı. Ha bilmiyorsunuz. Olursa hoşuma gider. Adem Büyük. Ya işte bedavayı almasalardı eleştirirdim evet. de neyin eleştireyim? Adem Büyük de yani, yani oynayabilir mi? Zaten Süper Lig'de Bilmiyorum. her zaman, yıllardan beri bildiğimiz bir oyuncu her zaman dümdüz adamdır yani dediğim gibi ne kadar Adem Büyük maça girecek işte 75'ten sonra görürüz Adem Büyük şey, e, 4-5 sene, sene önce Galatasaray'a gelmiş olsaydı Adem veya Fenerbahçe neyse uh -huh. fark yaratabilirdi kalitesiyle uh -huh falan filan. Kasıpaşa'da da da ben seyretim. Daha doğrusu kanatlar için şey konuşuluyorduk Galatasaray'da bilim bilim Buruma falan konuşuluyordu ama. Buruma bu sene yok. Sene 2013. <gülüyor> hayır hayır bu sene ya. Allah <gülüyor> Allah. Değil <yine> mi? <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o kadar biliyorum. Allah Allah. <gülüyor> Babel oynar bu sene sola çık. Evet. Yani Babel mi gezecek Adem Büyük Allah aşkına. Çok iyi transfer bu arada Babel'de. Evet, yani Babel yaşı 32. Babel bence çok iyi transfer. Ee, yani. Bedava transfer. Bedava. Babel ligimizi bilen adam. Hmm. Kalitesini, ya bir hazırlık maçı seyrettim Galatasaray'ın, ee, Babel sırıtladık takımı. Ya en son izlediğinler Liverpool'du bu arada, gerçekten o kadar biliyorum. Yani Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ta bilmiyorum, yok yok. yok Beşiktaş maçı, <gülüyor> Liverpool Beşiktaş maçı. Çünkü o maçta golü var ya. Yani. Öyle evet, mi? Tabii. O sekizlik maç. Evet. Son golü attı galiba Babel, tam hmm. bilmiyorum Beşiktaş'ta okay. arkadaşlar. Hatırlamak isterlerse, yoruma yazsınlar. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla poposuyla atan oydu. Evet evet. Wow. Şey de olabilir, Ben Ayun. Hmm. Evet. <gülüyor> Neyse ben o maçı evde seyretmiştim İlk devre 5-0 bittiği için hmm. Biraz şey olmuştum Şimdi açıkçası -0 ben şuna değinmek istiyorum Jimmy Durmaz ve Şenevi Özbayraklı Jimmy Durmaz bu arada FM'de ben çok eskilerden hatırlıyorum Tabi Fenerbahçe evet, evet. almıştım bence yani Neden ya? ya Jimmy Durmaz ya Bedava <gülüyor> bak, Olabilir de evet, İsveçli, biliyorsun uh -huh. Yani Türk pasaportu da vardır Var, Ha, var, var mı oğlum? Tamam, Şimdi en azından şeyde oynayacak, çok şeyle oynayacak. İbrahimovic'in kankası, şaka değil bu. Gerçekten evet. tabii, tabii çok ya iyi bir tabi, eşlikçi. Tabii ki. İbrahim şu an Amerika'da, değil mi? Evet. Ben Los Angeles'ım diye açıklaması vardı geçen gün. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> Los Angeles'ım demiş. Çok güzel. Her Halit yerde öyle zaten <gülüyor> bu adam yani. Abi bilmiyorum, bir şey getirebilir mi Galatasaray'a? Gerçekten yani iyi bir yedektir bence Cimi Durmaz ya. Yani orta sahna eksildiği zaman koyarsın. İşte acı alda koyarsın, ortaya da koyarsın. Bence şey bir transfer yani, ideal bir transfer. Evet. Çok da bilmiyorum. Koşan boşan kadar kavga, kadar. kavga eder bak. Konuşuyorum boş <gülüyor> boş. Bu adam Cem Durmaz sen... kaleci olan. Valla <gülüyor> <gülüyor> ne yani. <gülüyor> Ya Cem Durmaz'ın geçen seneki şeyine falan bilmiyorum istatistiğini. Ne yaptı? Ben diye. de bilmiyorum hangi takım yani Tuzlu'da oynamış. Türkiye'de oynarken hatırlıyorum Cem'i. Evet, ben de gençler bilindiğinde falan. Gençler ha, mi? Kimde oynadı? Tabii canım. Geç Şener. Şener'i niye alırsın mesela? Bedava.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 bu kanatları kuşa taksan uçmaz <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Böyle bir yorum var. <gülüyor> böyle bir yorum var. Evet. Çok iyi yorum. Buraya Galatasaray'da BAM orta sahası var. Aa Barış Özbek, Ayhan Akman, Mustafa <gülüyor> Sarp'ı <gülüyor> unutmak yani, mümkün değil. Full kalite. <gülüyor> Mustafa Pinoya küfürü. Ben <gülüyor> Evet bunu evet, hatırlatın. Aynen. Ben ee... şeyi biliyorum. orta sahanın yani e, toplam bilek kalınlığı bir araba tekeri kadar kaldı. Aynen. Yani sıfır teknik. Evet evet. Çok iyi. Nama'yı konuştuk, babeli konuştuk, şeneri konuştuk, Adem, Okan, Okan'a almışlar kariçi Bursas'ın kariçisi. Şeyi gönderdiler çünkü bir kariçi vardı Galatasaray'da üçüncü kariçi. Ufuk. Ufuk hala Galatasaray'da mıydı ya? Yani? Gitti gitti. Ufuk Ceylan. Ufuk Ceylan yeni bir yere transfer oldu ama tam bilmiyorum. Bakarım. Galatasaray'ın kariçisi şeydi İsmail Çipe. <gülüyor> Hiç bilmiyorum. Yedek kariçisi İsmail Çipe. Üçüncü işte zaten şey hala duruyor herhalde Galatasaray'da. Mustafa Mustafa Mustaray var ki herhalde ligin en iyi kariçisi. Tab benço. Bu arada ee, bir saati doldurduk. Yapılan transferleri de tamamen bitirdik. İsterseniz bir 10 dakika boş yapalım. Dedikoduları ayıralım. Yok yok dedikoduları ayıralım ki boş yapmak o da bence yani. Hiçbiri tutmayabilir. Bu arada Galatasaray'dan gitti mi dediğimiz Fernando'yu sattılar bunu biliyoruz. Fernando'yu gideceğim. canım. Eren Derdi Oku Göztepe'ye gitti. Bence çok iyi. Evet. Eren Derdi Oku Göztepe'ye gitti. Duruyor mu lan Endia'ya? Duruyor Endia'ya. Aa yok gitmiş o da. Çünkü Endia'ya kiralıkta zaten Tabii yiyemiyor. Endia'ya iyi anamam. Olsun Semihkaya... Fenerbahçe alsın Endia'ya alsın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 Gider bir insporttan paket alırım, futbol izlerim. Ben kombine aldım gerçi bu sene bunları konuştuk. Aldım, kombinemi aldım. Ee, kendi paramla kanser olacağım. Evet. Avrupa falan diyor, hiçbir şey yok. Ya yok. Ben 20 liraya şey, istikbal mobilya <gülüyor> Ben 20 liraya şeye, SMS attım, onda da çekilişe katıldım, belki kazanırım diye. Bu gitmiş, 1500 lira vermiş. Oğlum. Aynı şey. Gidiyoruz maç seyrediyoruz. Sen tamam. gibi öyle havaya attık parayı. Yani sokağa at şuradan 20 liraya atayım. Şeyim, al. Ne olacak yani. 20 yani liraya atayım. Herhangi bir tek onun kombinasyonu almayı okuyayım. Çünkü hafta sonunluk bir eğlence yani. De. Topladığın <gülüyor> zaman bütün yılın hafta sonlarını iyi bir para yani. Para destekse ya. bu da destektir kardeşim. 20 liraya al sokağa attım ne var yani. Bir şey olmaz. Silimaniye gitti o para. Silimaniye. Bir şey ya, ya. Ali Koç gelsin sana para versin ya. Ali Koç zaten bana para versin de, Ali Koç 21 lira vermez. koç Biz dedikoduları konuşacak mıyız? Hadi konuşalım. Hadi hadi. konuşalım. Bir tane dedikodu aradan çıkaralım. Zaten yarısı bitiyor. Evet. Victor yani. Van Yama. Evet abi. O, defa süperlik süperlik takımların... Şey Aa senin bilmen lazım. FMC adamsın sen. Nasıl ya? Hiçbir fikrim yok. Kenyalı. Süperlik takımlarının şu anda aha. ortak noktası. Aranan oyuncu stop... Şey ön libero o. Aha. Ve bu her takımda mı şu anda haberlere göre? Tabii. Evet. <gülüyor> ya aç bak... <gülüyor> Şeye, atıyorum, bir tane o. sayfayı aç fanatik aynı sayfada Viktor Vanya'ma alnlaştı Fenerbahçe ile iki şey tane altta beşinci geldi <gülüyor> falan aynı adam. Bir de benim en sevdiğim haber tarzı şu abi fanatik'te falan bunu çok yapıyorlar i̇şte atıyorum bak bunların isimleri falan gibi Ronaldo falan böyle büyük oyuncular işte Galatasaray'da diye bir manşet ya herife Galatasaray forması giydirmişler tabii, tabii. hadi onu geçiyorum herif gol atmış onu seviniyor yani <gülüyor> terli merli forma böyle. <gülüyor> Ve bunlar işte tamamen clickbait, para kazanmak için Bıdı. ve iş yapıyor yani. Ben de, sen de görsen tıklarsın yani. Hı, Bu ne saçmalık değil <gülüyor> Yani 60 IQ'yu göre haber yaptıkları için... <gülüyor> Aynen. Ulan, yani... Victor Van Yama'yı alan takım demek ki kimseye gelmeyecek yani herkes daha evet, daha... Genelde öyle. öyle oluyor. Tabii. En çok adı geçiyor. Evet, adam genelde kimseye gelmiyor. Yani bir ara işte şey, sürekli geliyordu. Ne o? Ulan bir ara evet, feneriye çok geliyordu. Aldinho her takıma geliyordu. Hı. Her Et takımda o. fotoğrafı vardır. Şu an Google'a Ronaldo Türkiye yaz. Evet, <gülüyor> Her aynen. takımda fotoğrafı vardır. Şey benim en sevdiğim. Robin'in Fenerbahçe'yi evet. konuşmadığı. Evet. <gülüyor> ee, dur ya herifin ismini unuttum ben. Şu anda hatırlayamayacağım zaten. Pires Galatasaray'da o var. Pires adam var evet. O eskiydi ama yani. Eski, ee, Pires futbolu yani. bırakalı 10 sene oldu zaten. <gülüyor> Hala geliyor ama değil mi? Top Tekin şey ya, Inter, Inter'de, inter'de, şey inter'de şey. oynayan böyle AC izenci. Balo, balo, Balotelli. Ha, Balotelli. Gala var. Evet, var. Balotelli Galatasaray'a Galatasaray gelici gelecek kesin hmm. ya. Sen kesin. siteleri aç bak Balotelli'ye yaz Galatasaray'da formaya giydirmişler hmm. hemen. Bir de Galatasaray'dan sensasyonel Falcao Bey'i sü var. Evet, Falcao. Gelmesi %50 ihtimal. Ha, Falcao çok koştu <gülüyor> evet. <gülüyor> gelme ihtimaliyle gelmeme ihtimali şu an benim Galatasaray'a gelip gelmeme ihtimaliyle <gülüyor> <gülüyor> aynı. Evet. Şey bu arada yani Balotelli Galatasaray'a gelirse ya Fatih Terim çok büyüktüğe kadar. Yani yok Balotelli. Balotelli. Evet evet. Yok, Ama yani, Balotelli'yle artık. gazını almak için Aynen. onların haberleri şey yapıyorlar. Alacaklarından falan değil yani. Ya, Balotelli çünkü çok böyle fevri bir karakter ya yani. Ya, ne kadar son iki senede misli. Evet hiçbir şey yok yani. Bir, bir Öyle bir mi? Mi? mi? Evet evet artık Dugoldo'da o da. Ben bir şey haberini biliyorum. Böyle bir deplasmana gideceklermiş. Hı, Hı Inter'deyken galiba. Bu bir taksi tutmuş. Bu e, takım otobüsüne ayrı gitmek istiyormuş Balotelli. Hı. Kendi arasına gitmek istiyormuş. Hı. Ama yolu bilmiyormuş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 ...yıllar önce Roma'ya yı almıştım şeyde. Ha, Fenerbahçe'ye gelse sevinmez miyim? Sevinirim. Çünkü lazım. Evet. Altı hem lazım hem de kötü bir adam o değil. Kadar iyi bir kadar rumor adam. olan bir adam herhalde iyi bir adammır zaten. Evet. yani. Evet. Victor Vanyama çok kalın bir adamdı ya. Böyle hatta 29 yaşına falandır muhtemelen. Evet, öyle ya. Aynen. 28 yaşına mı ne? Kenya'lı diyorum ya size Uzun boylu falan diyor. o yüzden Orta, kalın. Hayır. <gülüyor> Hayır, fizik manyağı. Of. Yine aldık karşımıza Victor Vanyama'yı. Ya bundan gurur duyar bir insan. <gülüyor> Ama beni niye öyle anıyorsunuz falan diyorum. Ben futbol oynuyorum. Beni bulma uğraştır. Doğru ama yapma falan diyorum. Şey. Ondan sonra dediğimiz gibi Falcao çok büyük sansasyonel olay. Falcao da bu arada çok haber dönüyor Falcao adam ya. Yani. Evet, evet. Ha geldi, daha gelecek. Tamam, şöyle bir haber görmüştüm Falcao'dan. Falcao. Falcoa. Falcao. Falcao. Eee anlaşmış. E, ama eşini ikna edemiyor. O <gülüyor> da klasik. Evet, eşini ikna edemiyor. Yenge engeli. Tabii yenge engeli. Sonra Türk tarafı Sonra Real Madrid'e gidiyor, değil mi? Instagram'dan yengenin evet. sayfasına yardırıyorlar, değil Tabii, değil mi? Şey demiş işte menajeri Falkhan'ın. E bonus servisini bize alalım. Siz bize imza parasını verin. <gülüyor> menajer diye bir, niye böyle bir şey diyor? <gülüyor> ya. ya bilmiyorum. Böyle bir haber silerinde bu arada diagonal haber mi ne öyle bir yerden aldım ya, ben. Belli yalan. Yani Fatih Terim de lisesinde değilmiş Falcao. Hani... <gülüyor> İstemiyormuş <gülüyor> ya. Yani evet, böyle bir şey yokuş ama hani madem işte bon servis bedeli yok, bilmem ne falan, hani düşünelim. Nasıl bedelim. yok abi? Böyle bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok bu orada Böyle haberler dönüyor. Menajer diyecek ki, bon servisini ben alayım, Aha. oyuncuyu sana vereyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sağ parası vereyim bize. <gülüyor> La böyle bir aptallık olabilir mi ya? Yapar mı adam öyle bir şey yani? E Falcao ve Samad da ikilisi. Ya, yine paket olarak geliyorlar. Paket geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocanın yeni favori tatlı olabilir diye. Bak sen de yazmışsın. Manyamayla ilgileniyor Fenerbahçe diye. Yazmışım ama hiç, hiç duymadım almamışım ya. yani. <gülüyor> Şimdi e, benim basında gördüğüm haberler Fenerbahçe'nin ön libero ihtiyacına yönelik. Ön i̇htiyacına yönelik. Hı -hı. Onun için de stoper ihtiyacı kesin alın evet. En az evet. iki tane. Bence. Ama hep kim hiçbir yeni isim yok. Hiç yok. Kayaş, kaya, Başka yok. Bu iki sonuç Galatasaray'ın defansı mesela nasıl? Bir savunma alması işte galiba. şey oldu. Sardar <gülüyor> Aziz Fenerbahçe'de oynuyor. Geçen sene Öyle abi. mi? O bence. Mar Divgugas'ında. Neydi o lanadı? <Marko> mu? <gülüyor> e, Mariano vardı. Ha. Mariano Sabi. Hı. Hmm. Bir Semih yok Salih mi? Semih duruyor galiba ya. Semih Sparta Braga'ya geri döndü. Spartak Braga'dan kiralık gelmiştim sene. Yani. Fenerbahçe'ye stoper, bir de Kolaro konuşuluyor sol bek olarak. Evet, <gülüyor> Kolaro geldi, Kolarov gelecek. İki aydır Kolaro. Ne zaman Kolaro başladı? Umarayı geçecek diye, Umaray Kolaro Şöyle Kolarova dedi. Kolaro yaşı da 30. 33 var, 33 çok mu? Evet, stoper Hı -hı. mi oynuyor? Sol bek. Sol bek. Yani Haküçün yediği olmaya geliyor Roma'dan. Ondan sonra Beşiktaş'ın bir şey stoper keşme keşi var. Vitor Hugo diye bir adam... Bak size bir şey söyleyeyim şey ya. Sefiller. Tabii tabii. Yani. Evet, evet, Allah kahretsin seni. <gülüyor> Şimdi... İlk espri değil mi bu? Evet, tabii. <gülüyor> i̇lk, akla gelen ilk şaka yapıldı. Vitor Hugo ile alakalı acaba bu şakadan önce yapılmış mıdır? <gülüyor> Bence bu ilk yani. Peki ilk maçta Vitor Hugo'nun hata yaptığı maçta ilk manşet ne? Sefilleri oynadı. <gülüyor> Hemen koyalım. Net. Kesin gelir o. Böyle oynayan yazıyla. Evet, evet, sefilleri oynadı. <gülüyor> ee, şey diyecektim. Ne diyecektim ben ya? Ne ne konuşuyorduk az önce ya? Sefil mefil benim kafam karıştı. Beşiktaş'ın Stopper sorunu. Beşiktaş'ın stoper sorunu. Ben bak şu yaşıma geldim. Aha. Ne zaman açsam televizyonu TRT Spor işte. Beşiktaş'ın Stopper sorunu. Abi Beşiktaş'ın stoper <gülüyor> sorunu. Ben kendimi bildim bileli Beşiktaş'ın Stopper sorunu. Ulan bu takımda Zago sorun. oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Zago zamanlardan beri var ya Beşiktaş'ın yani stoper yani. tamam, sorunu. Baki Mercimek falan geldi oynadı değil mi Beşiktaş'a? Bu Hı. saate kadar zaten dinleyen. Evet Keloj. ...kalmıştır <gülüyor> hala. Ben biraz ofansif girmek istiyorum. G G aman aman aman. Beşiktaş abi hak ettiği yeri bu sezon artık kavuşmadım. Yani şerefli üçüncülük. <gülüyor> Beşiktaş'ın bu olması gerektiği nokta değil mi? Beşiktaş... Şuan abi yayını mı kapatıyorsun? Yatım <gülüyor> bir, bir tane şeftali ver şurada. İyice yayın... <gülüyor> ...boku çıktı zaten. Ver bir şeftali yiyelim. Beşiktaş'ın... ...sezon başında... bırakılmaz olsaydı... ...bence o, kafayı oynamaydı. Beşiktaş'ın oynamak. olduğu yer... Üçtür yani. Hadi bilemedin dörttür. Bunu söyleyen e, Gökçe Hanım yani yanlış anlamayın ben öyle bir şey mi? Ya yani, bu sorakta birisi bıçaklanacaksa hiç şu bu Gökçe o, Hanım. Orada arada beş taşları bıçakları. Evet evet. İyi dağıdı dilim <gülüyor> Gittik çarptık. Daha da öyledir bu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 Donkun antrenmanda ne hikmeze Hasan Şaş'ı sakatlaması abi. Aa, Hasan, Şaş, Hasan Şaş hoca. Hoca yani. <gülüyor> evet. Ama bir bir tane de fotoğraf bak Donk böyle topla gidiyor, Hasan Şaş yerde böyle ay diye böyle yatıyor böyle, böyle. Böyle bir şey, böyle bir durum var ya. Yani. Hiç görmemiştim bunu. Bu arada Hasan Şaş oynasa da oynar belki bu arada. Hmm, Nagatomo da öyle demiş, bu antrenmanda aynı zamanda böyle Nagatomo da Fatih Terim'e dedi şöyle yapmış, çok <gülüyor> iyi topçu. <tartışıyor. gülüyor> böyle bir beyan. Saçma <gülüyor> sapan. Böyle bir beyan iddia ediliyor. Nagatomo ile de aynı fikirdi oldu mu sevindi mi üzüleyim mi? 2002 Dünya Kupası'nda Nagatomo kaç yaşındaymış? Arka da uzayma. Ne bileyim. Aslında çok da uzak değildi Dünya Kupası ona. <gülüyor> evet. Evet. Böyle. Ee... Ben yoruldum. Ben de yoruldum biraz ya Konuk olarak geldim bu programda Kötü ağırlandım Şeftali verilmedi <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim Şeftali verilip üstüne su içildi ki çık çık olsun <gülüyor> Çarşar olduk Pis pis işler yapıldı hmm. Nadir yayında değil Ya Kimse şu anda zaten e, Twitch'te bizi izlemiyor Ondan... Nadir çıkmış kapatmış olun Bir izleyecek gözüküyor yani. Nadir yazdı bana İzlemeyen herkesin ta <gülüyor> e, O zaman şey yapalım Podcast'imizi burada sonlandırıyoruz. Ee, evet. Ee, Ortadoğu ve Balkanların en iyi Aynen. ya da en iyi olacak. En iyi en iyi. En iyi mi? En iyi. En iyi. Yani o bilgi geldi şu anda galiba. Geldi geldi. Bana şu, şu anda an bilgi geldi. Aynen. Kulaktan duyuruldu galiba. Evet. Aynı zamanda Victor Vanyama Fenerbahçe'de hayırlı olsun diyoruz. Ee, teşekkürler Victor'a da. <gülüyor> ee, şeyden Twitter'dan YouTube'dan evet Spotify'dan Bizi takip edebilirsiniz. Kanalımızda da ikimiz de ikimiz her yerde. Twitch'te falan her yerde evet. varız. Yarın tekrar YouTube'da. Podcast daha doğrusu YouTube'da. Twitch'te de var. Evet Twitch'te de var. Podcast'imiz Spotify'da. İnşallah Apple podcast'te olacak. Podcast hala submitted for review mu? Öyle bir şey yazıyor evet. yani. Evet. İlla Amerika'dan yani... topçu mu alalım? İllaki, evet. Bunu evet. İlla ki. Evet. İlla Zlatan'ı yani. getireceğiz. Ya hayır ben anlamadım. Bir haftadır review. Değil ben yani. dinliyorlar yani. Tüm kutlu dinliyor artık yani. yani. Neyse. O yüzden bizi her yerden takip edin. Ekşide de başladığımız var, Ekşide başladığımızda yazın Yardırın arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman evet. E, Uca da, da teşekkür Oğuzhan ediyoruz. Teşekkür ben, ediyoruz. ben de da. ben de teşekkür ediyorum. Beni çok e, kötü ağırlasanız da programınızın <gülüyor> e, <gülüyor> başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten buradaki ekipmanlar olsun, e, yayında çalışan arkadaşlar olsun, 7-8 kişilik <gülüyor> rejisi rejeye çok teşekkür ederim gerçekten. <gülüyor> Ee, bütün Başarılı ses insan, sistemini, değil. ışık sistemini ne gerek varsa <gülüyor> burada aydınlatıyorlar <Evet>, evet. <gülüyor> sadece sıcak yapıyor şey, böyle yani <gülüyor> e, yemek sepetinden bize yemek getiren abiye de ben teşekkür ederim en azından taş yemek zorunda kalmadık çünkü Tabii şeftali öyle. verilmiyor yani <gülüyor> yine bir sonraki yayınına kadar bekliyoruz Geleceğiz zor abi. zor gelirim çünkü uzak abi burası yani. abi çok da değil ya Bak Kadıköy'deyim ben. Sen Bakırköy'desin. E yani işte bir metroyla. Evet aslında ayarlamış. şu anda Marmaray e, biraz on konuşalım. Bu arada teşekkürler Marmaray'a. <gülüyor> Marmaray'ı yapan ben İstanbul <gülüyor> Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Ona şu anki başkanına. <gülüyor> evet, evet, tamam. evet Öyle O yüzden evet. herkese teşekkürler arkadaşlar. İyi görüşmeler. Daha fazla boşumuzu dinlemeyin. Gidin lan buradan. Yok böyle mi <gülüyor> Evet. Ben geçen programı çat diye bitirmiştim biliyorsun. Aynen. Yine öyle mi yapacağız? Tam konuşurken ağadar. Tam konuşun mesela şu anda. Tamam konuşuyoruz biz zaten. Burası programı yemek. Evet evet o yemek yiyor <gülüyor> gayet. <gülüyor> orada takılıyoruz. Yani. Abi Sen... Emre Belözoğlu'nun şeyleri yani. yapmaması gerekiyor. Bu transfer olmamalı. Yete o...